Jag är Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Alın, alın, ödeyim dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımızı Türk Sama tarihinden bir klasikle başladık. Arım Balım Peteğim filminde aynı adlı şarkıyı... Türkan Şoray'ın görünümüyle Nesrin Sipahi seslendirdim. Bu hafta e, Sinefil'de canlı yayında bir konuğumuz var. E, birazcık da hem ona giriş yapmak için bu parçayı dinledik. E, Müge Turan, İstanbul Modern Sineması'nın, e, İstanbul Modern Müzesi'nin sinema direktörü. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta içerisinde sonunda başlayan 100 yıllık Aşk sergisinin Türkiye'de sinema ve seyirci ilişkisini ele alan serginin de küratörlerinden. Hoş geldin Müge. Hoş bulduk. Evet bu sene İstanbul Modern'in 10. yılı ve de bir anlamda onu da Türk sinemasının 100. yılı etkinlikleriyle de birleştirerek oldukça kapsamlı bir sergi ortaya çıkmış. Onun yanında da bir sürü etkinlikler daha bir sürü bir sürü şey var şimdi uzun uzun konuşacağız. Ama öncelikle sergiyle başlayalım istersen fikir nasıl ortaya çıktı kavramsal olarak nasıl gelişti? Ee, öncelikle gerçekten güzel bir tarihi buluşma söz konusu. Hakikaten bizim 10. yaşımızla Türk sinemasının e, 100. E, yıl dönümü bir şekilde güzel bir denk geldi. Ve biz de bunu görmezden gelmeyelim dedik. Ee, kaldı ki İstanbul Modern kurulduğu günden itibaren sinemayı e, çatısı altında bulundurmuş bir müze. E, ki günümüzün hani, kurak... E, sinema ikliminde yine de bir nebze olsun alternatif filmlere işte daha e, art house filmlere yer veren e, alternatif bir platform. E, dolayısıyla da bu bütün bunlar bir araya geldiğinde bizim bir sinema sergisi yapmamız çok manalı oldu, yerinde oldu. E, seyirci konusu ise aslında benim e, her zaman için kafamın bir tarafında duran e, teorik anlamda da tarihsel anlamda da seyircinin rolü. Seyirci tarihi ya da seyircinin tanımı aslında her şeyden önce her zaman kafamı kurcalamıştır. Hep anlatılıyor işte şu yönetmen şu film yaptı yok işte dönemler Türkiye'nin geçirdiği sosyal ekonomik evrim ve hep bu genelde aslında film yapanların tarihi oluyor. Ben de bunu biraz tersi çevirmek istedim. Bir de seyirci tarafından bakalım. Yani tüm bu tarihi anlatılırken seyirci bunun neresinde, nerede nefes almış, adı nerede geçmiş, nereye dokunmuş onu bir o ilişkileri görmek istedim. Dolayısıyla kavramsal çatısı böyle oluştu. Sonra sağ olsun Gökhan Aktüre bana katıldı ve hem arşiviyle hem de birlikte güzel bir ortaklık oldu. Tüm o metinleri yazarken tüm bu serginin kurulma aşamasında ve tabii Gökhan Akçıra dışında pek çok koleksiyonelden yardım aldık ki Agah Özgüç başta olmak üzere Burçak Evren, Turan, Tanyer, Cengiz Kahraman gibi arşivlerini bize açtılar bizimle paylaştılar çünkü onların, onlar olmasaydı böyle bir sergi yapmak mümkün değildi. Biliyorsunuz günümüzde halen içimizde sinen bir sinema müzemiz, hı hı. bir kütüphanemiz bu anlamda, bir kaynak havuzumuz yok. Dolayısıyla parçalı bir tarih... Şu anda adını bilmediğim pek çok kişinin evinde dolaplarında eminim bizim sergi kadar malzeme bile olabilir örneğin. Seyirciden bahsettiğimiz için kurumlara gitsek de zaten kurumlardan bizim sergiye uyan pek bir malzeme bulmak olmuyor. Çünkü kişisel şeyler bunlar gerçekten duygusal bir ilişki gerektiriyor bileti saklamanız için. Bundan önce seyircilerden yola çıkarak ulaşabiliriz. O seyircileri bulmak da kolay değil. Eminim bu sergiyle yeni seyirciler ortaya çıkacaktır. Bu bir çağrı olarak da aslında değerlendirilebilir. Bunu hem bu anlamda hani kendi arşivlerini derleyen, toparlayan seyirciler, kıdemli seyirciler, emektar seyircilere de bir çağrı olarak düşünelim. Ama aynı zamanda Türkiye'nin de ciddi anlamda bir sinema müzesi, arşivi, koleksiyonu, kütüphanesine ihtiyacı olduğunu ve bu konuda... Hem sermaye yatırmak hem de buna destek olmak isteyebilecek potansiyelde kurumlara, kuruluşlara, kişilere de bir çağrı olarak da. Evet, <gülüyor> Burada buradan selamuz etmiş olalım. Bu çok çok önemli. Evet. Yani çünkü son dönemde Türkiye'de özel sektörün e, kültür sanat alanına yatırımlar yaptığını biliyoruz. İstanbul Modern de bunlardan biri aslında e, Türkiye'de kültür sanatı yapılan yatırımlardan biri. Ama sinemanın da kendi başına bu anlamda e, ayrı bir kurumuna sanki ihtiyaç var. Var var. Çünkü e, örneğin diyelim ki konumuz seyirci o seyirci. Hı. Bunu başka bir Avrupa ülkesinde yapıyor olsaydık belki öyle bir malzeme zaten masaya dökülecekti ki Biz oradan çok daha başka okumalar, çok daha başka yerlere de varacaktık Bizim bu sergiyle yaptığımız yine de bir iyi niyetli bir girişim olarak adlandıralım İnşallah ben çünkü inanıyorum bundan sonra daha derin araştırmalar, daha başka okumalar da yapılabilir Bu bizimkisi ilk bir girişim gibi bir şey oldu gerçekten Çünkü hiçbir kaynak yok Bizim kaynağımız yine de başka kişilerin yazdıkları ...günlükler oldu örneğin... Evet. ...o hatıra defterlerinden cımızlamaya çalıştık... ...içinde sinema geçen bölümleri... E ...veya yine sinema bizim referansımız oldu... ...sinema tarihinden 40'a yakın filmi... ...40-50 hatta filmden... E ...içinde sinema salonu ve sinema seyircisi geçen... ...sahneleri bir araya getirdik ...ve bu sahneler... ...bize gerçekten bir film şeridi gibi... ...o aslında seyirci tarihini anlatıyor... Farklı dönemlerden e, farklı hem oradan bir sosyal tarih okuması yapabiliyorsunuz, hem de hikayeler, küçük hikayeler çıkarabiliyorsunuz. Örneğin bir e, genç kızla anneannesi bir sinemaya gidiyor. E, genç kız kişiye gidip iki bilet istiyor, biri önden biri arkadan olsun diyor. Sonra anneannesinin yanına gidiyor, diyor ki yer yok, yani sen önde oturacaksın, ben arkada oturacağım diyor. Ve sonra da arkadan aslında kapıdan çıkıp e, sevgilisiyle buluşuyor gibi. Tüm bunları yine de bir sinemadaki o hikayelerden öğreniyoruz. Dolayısıyla Seyirci olarak yine seyirciyi bir sinemanın içinde bulduk daha çok. E, serginin içinde de e, akan bu kolaj video gerçek bir belge niteliği taşıyor. Hı hı. E, serginin kendi ana izleyine baktığımızda da zaten sanki böyle çok bir günlük niteliği de taşıyor gibi kişisel anılardan bir yerden yola çıkıp ama bir kolektif hafızayı yakalamaya evet. yönelik bir şey evet. var, yaklaşımı var serginin. Ee, örneğin Tanoral'ın günlükleri var. 52 60 yıllar arasında tuttu kabataş yıllarından kalma yatılı olarak okuyor o zamanlar. Şeyi görüyorsunuz gerçekten bir öğrencinin ...hayatına sinemanın ne kadar büyük bir yer kapladığını... ...bugün öyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Emin değilim. Evet. Ee, dolayısıyla hani günüm iyi geçti... ...ve işte o gün nasıl... ...günün içeriğini anlatırken mutlaka bir sinema çıkıyor... ...bir yerden ve sanıyorum... ...işte fiyatlarını da anladı. Yani hem bir yandan gerçekten sinemanın... Kişisel hayatlardaki yerini belki orada birazcık görmek mümkün ama asıl bir de işte fiyat yani örneğin kaç kuruşmuş, birinci sınıf mıymış, balkon muymuş, tüm bunların aslında bilgi değerini de oradan öğrenebiliyoruz. Bugünden geriye dönmek tarihi bir daha yazamayacağımıza göre yine de geriye kalan tek şey bu hatıralar ve belki de sözlü sözlü tarih çalışmaları olabilir. Dolayısıyla o hatıra defterleri önemli. Örneğin Sedat Hakkı Eldem'in Ee, defterlerini de 1925 yılındaki e, sinema notları o kadar tatlı ki yani gerçekten e, aşık olduğu oyuncular, oyuncularla evlenme e, arzusu, işte sinema hevesini o kadar güzel anlatıyor ki e, insan keşke o günleri o günlerde yaşasım yaşasım e, geliyor benim şahsen okuyunca onları. Dolayısıyla bir nostaljik tarafı var serginin, duygusal bir tarafı var. E, zaten hani o. E şeyleri bölümleri gezerken o tek tek biletleri görmek, onların üzerindeki o kuruş damgalarını evet. okumak hem de aynı zamanda bu işin e, ekonomik boyutu üzerine nereden nereye geldik diye bizi düşündürüyor. Öte yandan oradan biraz ilerleyince bu sefer Beyoğlu'nun zamanında kaç tane e, sinema salonuna evet. ev sahipliği yaptığı o küçük ara sokaklarda bile ne kadar çok evet. sinema salonu olduğunu düşünmek bir anda çok çarpıcı e, bir. Resimle bizi karşı karşıya bırakıyor Sonra mesela benim zihnimde Bir iki aşama sonrasında şeye gitti Benzer haritaları İzmir için Adana için Antep için Çıkarsak ya, hani e, Yeşilçam'ın en e, zirvede olduğu Dönemlerde kaçar evet. sinema salonu vardı Açık hava sinemaları kapalı sinemalar O zaman bambaşka bir e, Dönemsel Türkiye resmiyle de Karşılaşmak mümkün olabilir herhalde tabii, Hem sosyal tarih hem e, gerçekten e, kültürel tarih anlamında da pek çok kodu taşıyor sinema dediğimiz şey çok ciddi bir sadece hem taşra hem e, şehir için hem köy kasaba için hem bizi şekillendirmiş şey, o yani e, bizim sergi Osmanlı yıllarından başlayıp bugüne Daha doğrusu 80 sonlarına diyeyim. Çünkü 80 sonlarından sonra çok fazla belge ve efemera bulamıyorsunuz. Yani hani artık ne bileyim bir kıvanç tatlı tuğulu herhalde çay tabağı ya da başka bir şey yok. Yılmaz Güneyli buna karşın ne kadar çok şey üretilmiş. İnsanların hayatındaki etkisini gösteren bir şey aslında bu. O zamanları şöyle yani dönüp baktığınızda gerçekten bu sinema pratiğinin çok farklı şekillerini görebiliyorsunuz. Diyarbakır'daki Dilan Sinemasının da nedenle önemli bir rol oynadığını görüyorsunuz ya da yani Kemal Sunal ve Yılmaz Güney filmlerinin Anadolu için ne demek olduğunu ben bu sergiyi yaparken hazırlanırken daha iyi anladım ya da o sahte afişlerin neden yapıldığını biliyorsunuz Türkiye'de en çok Yılmaz Güney filmlerinin sahte afişleri oluyor çünkü aynı filmi 5. hafta oynatmak için sadece adını değiştirip tekrar vizyona sokuyorlar Ve gerçekten cam çerçeve inecek kadar işte silahların patlayacağı derecede coşkun bir e, sinema deneyimi bu. Bugün bu, bu, bu yok. Yani dolayısıyla e, sinema salonlarının kaybından başlayarak ben onlara kayıp diyorum aslında. Çünkü ne bileyim bu, bu bir aşksa yine de o karanlık odada cereyan etmiş bir aşk. En azından bizim yaşımız ve şeyimiz biz hakikaten öyle onu öyle yaşayarak bugüne geldik. Belki yeni nesip öyle bir şey bilmiyor, bilmeyecek de. Ee, ama hani belki yine de öğrenmeleri başka bir şeyi anlamaları açısından e, faydalı olabilir. Evet genç nesil için çok başka türlü bir ıı, evet. sinemanın geçmişiyle ilişki kurmak için bir malzeme sunuyor sergi ama belli bir yaşın üzerindeki dinleyicilerimiz için bence kesinlikle kaçırılmaması evet. gereken bir sergi bir taraftan çünkü hani e, malzemelerin bir kısmı benim çocukluğuma dair hani o dergile, dergiler Hı -hı. dergilerin kapakları o içlerindeki e, ünlülerle yapılan röportajlar o okuyucu mektupları cevapladıkları o evet. telefon Fonlu fotoğrafları. Evet. E, oradaki malzemeler insanı hem güldürüyor hem hüzünlendiriyor. Evet. E, orada çok yoğun bir çalışma. Özellikle bu fanatiklik durumu üzerine çok yoğun bir çalışma yapılmış belli Yani şey fanatiklik benim her zaman için yani e, bana çok e, cazip bir konu gelmiştir. Hep çekmiştir. E, çünkü sanıyorum seyirci en yoğun hali yani en duygusal duygularım böyle zirve yaptığı bir şey. Ee, ve bu üç fanatiğimiz var sergide. Üçünün de hayat hikayeleri bir şekilde bu fanatik olmalarıyla şekillenmiş. O da onu duymak da çok heyecan vericiydi. Yani örneğin e, Metin Şam'dan Türkan Şoray fanatisi çocukluğundan itibaren e, bir takıntı haline gelmiş. E, Sultan ile yaşıyor. E, ve o Türkan Şoray'a olan hayranlığı aslında onu bugün bir şarkıcı Haline getirmiş. Yani o Türkan Şuray hayranlığından beslenerek resim yapmış, şarkı söylemiş. Hayatında yaptığı her şey aslında bir şekilde o hayranlığa bağlıyor. Pınar Çekirge de öyle. E, Filiz Akın'a olan e, düşkünlüğü, merakı sadece bir hani evinin... Bir tür Filiz Akın Müzesi olması değil. Gerçekten bu konuyu psikolojik olarak da irdele, irdeleyip sonunda birçok Filiz Akın kitabı yayınlayacak noktasına getirmiş onu. Ya da Vadullah Taş bugün çok önemli bir arşivci. Ve aslında hiç aklında yokken Yılmaz Güney Sevdasından dolayı onun biriktire biriktire bu fikir gelmiş. Ve şu anda bir, böyle bir arşivci konumuna gelmiş. Dolayısıyla bu hikayeler çok heyecan verici ve... Hakikaten tanımak istiyorsunuz o karakterleri. Biz o yüzden hem o karakterlerin kişisel dünyalarından sağ olsunlar çok cömerttiler bize. Hem o eşyaları paylaşmamıza izin verdiler. Hem de kendilerinin hikayelerini paylaşmamıza izin verdiler. Dolayısıyla hem onların röportajlarını izleyebilir hem de işte o evlerindeki... Bizim onları taklit etmeye çalıştık o eşyaları yeni mobilyalarla koymaya çalıştık. O hissi versin vermeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Kendilerine de dokunuşturur oldu her biri. Kendi köşesini biraz şekillendirdi aslında. E, fanatiklik gerçekten e, çok hassas, hassas bir konu. E, bir de çok hoş... Minik bir sinema salonu var serginin içerisinde. Evet. E, az sayıda koltuktan oluşan ama e, çok davetkar. <gülüyor> e, sergiyi gezen herkesi e, bir şekilde içine çeken. E, çünkü orada bir, bir pick-up var ve o pick-up'ın bir fonksiyonu var. İstersen sen anlat evet. detaylı. O bizim en e, oyuncaklı odamız. E, kendimiz neden sonra müzik odası diyoruz. E, çünkü bu Yeşilçam dediğimiz şeyin müzikle çok ciddi bir ilişkisi var. Ee, yani Yeşilçam şarkıları hiçbir zaman hayatımızdan çıkmayacak galiba. Mesela bunu yeni nesil için de geçerli olabilir bu. Yani hani o, o filmleri bilmeseler de o şarkıları bilecekler gibi geliyor bana. Çünkü günümüz şarkıcılarının pek çoğu da dönüp de nostalji aldımları yapıyorlar o Aynen. parçalardan. Arınbal'ın peteğimden yani şey yapabileceğimizi zannetmiyorum. Bir şekilde hayatımızda hep devam edecek Arınbal'ın peteğim. Bizim o odanın da şöyle bir fikri var. Yani bu sinema ile müzik ilişkisini bir tür vurgulamak için Plaklar hazırladık bu plakları pikaba taktığınızda diyelim ki Ajda Pekka'nın parçasını koyduğunuzda karşınıza Ajda Pekka'nın o parçasının söylendiği film sahnesi çıkıyor örneğin ne varsa ben de var parçası var bu parçayı Müjde Ar seslendirmiş senin deli gibi sevdiğim filminde dolayısıyla o sahneyi seyrediyorsunuz burada hem gerçekten şey komik oluyor yani Ajda Pekka'nın sesiyle Müjde Ar'ın görüntüsünün bir aradılığı bir daha bir o dublaj şeyini hatırlatıyor bize durumunu ama hem de e, o parçaların e, çok acayip bir tınısı var. Sizi yine de gerçekten e, acayip e, geçmişin derinliklerine bir Hı -hı. bir anda gidi veriyorsunuz ve çok tatlı sahneler yaşanıyor orada da. Örneğin dün bir e, anneanne vardı yanında da böyle 3-4 yaşındaki bir torunu. Zeki Müren'in parçasını e, koymuş ızdırap e, şeyini filminden. Eee ...söylüyor, şarkıyı söylüyor bir yandan... ...yanındaki torun da aslında birazcık da sıkılıyor... ...aneane gidemeyiz diye... ...o anlatıyor sözleri, işte anlatıyor o dönemli, dönemi anlatıyor... ...ama müzikle gitti o dönemi... ...ben böyle iki dakika uzaktan izledim onları... ...çok tatlı, çok duygusal bir andı bence... ...hem anneanne için hem de aslında torun için... ...orada bir aktarma oldu, orada bir şey geçti en azından... ...çocuğa diye düşünüyorum... o ...bu odanın bir mıknatıs durumu var... Evet, e, sergi etrafında aslında çok sayıda etkinlik ve başka faaliyetler de bir taraftan evet. düzenlediniz. Bunlardan ilki Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Evet. Taş plakları. Taş plaklar. O çok çok güzeldi o da. Çünkü İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin ortasında gerçekten e, o e, 1920'lerden 30'lardan e, parçaları dinlemek bir de sesini. Bir de gerçekten gramofondan naklen yayın e, yaptı Cemal İlmi'ni sağ olsun. Çok acayip bir e, andı. Kalabalıktı da bayağı böyle hepimiz huşu içinde o müzikleri dinledik. Fotoğraflar da çok güzel o döneme ait, o eski sazayetleri, orkestralar, onların ciddiyeti tüm bu sinema içinde olsa e, olmasa da müziğe verdikleri o şey e, önemli müziğin ne kadar ciddi bir e, disiplin olduğunu aslında bir daha bir daha anlatıyor. İşte tangolarıyla. Karadeniz Havası diyorlar ama tabii Karadeniz Havası çok daha başka bir hı hı. klasik müzik anlayışındaki Karadeniz Havası. Tüm o zamanları yine bir geçmişe gittik geldik. Çok güzel bir etkinlikti. Aynı gün İstanbul'un Orta Yeri Sinema'da film programımız da başladı. Necip Sarıcı ile birlikte hazırladık. O programın detayına geçmeden kısa tabii. bir müzik arası verelim. Tabii. O zaman o taş plaklardan da bir parça dinleyelim. Zeki Müren'den Harika. beklenen şarkıyla devam edelim. Harika. Svensktextning.nu Säkki Müren'den dinledik Beklenen Şarkı. E, Açık Radyo'da Sinefil'deyiz. Konuğumuz Müge Turan. İstanbul modernde. bu hafta başlamış olan 100 yıllık aşk sergisi üzerine konuşuyoruz. Türkiye'de sinema ve seyirci ilişkisini ele alan sergi bu hafta başladı ve 4 Ocak'a kadar devam edecek. E, sergi çok kapsamlı. Içinde hakikaten Çok, çok eğleneceksiniz, çok eğleneceksiniz, çok üzülleneceksiniz <gülüyor> onları söyleyebilirim. Ama serginin etrafında da pek çok etkinlik var. Bunlardan öncelikli olarak çok hoş bir film programı var. Ondan evet. bahsederek başlayalım. İstanbul'un orta yeri sinema diyerek İstanbul filmlerinden bir seçki hazırladık. Necip Sarıcı ile birlikte. Necip Sarıcı daha çok İstanbul'un o güzel eski hallerinden filmler seçti. Meyhaneci'nin kızı. E, hayat var e, ve ya, e, hayat var demişim. Hayat var da var ama oraya her hayat var. <gülüyor> yangın var Lütfü Akad'ın. E, bir de Allah'a ısmarladık. E, yalnızlar ritmi. E, yalnızlar ritmi. Bu dört filmde gerçekten İstanbul'un hem başka köşelerine özellikle yangın var. Yani sanıyorum bir Beş kez daha seyredebilirim. Çok çok güzel bir film. Hani e, seyret bugüne kadar iyi bir kopyadan seyretmemiş olanlara ki kopyası da pek bulunan bir film değil hı hı. aslında. Şiddetle de tavsiye ederim. E, hem o tulumbacıların e, koşa koşa yani gittikleri yangınlar ve o geçtikleri İstanbul sokakları e, haricinde e, film olarak da gerçekten insanı vay anasına dedirten e, güzellikte bir film. Yalnızlar Rıhtamı'nın o film noir Rıyla, Çolpan İlhan ile onu zaten hiç anmıyorum. O zaten biricik. E, fakat bunun dışında yeni filmlere de yani İstanbul kanatlarımın altında da yer verdik. Çünkü yine de orada da bir İstanbul'u başka şekilde e, gösterme çabası var. İstanbul'u tepeden uçmaya çalışan bir adamın hikayesi günün sonunda. Veya Anlat İstanbul gibi farklı masalların İstanbul'a geçen farklı masalların Bir araya geldiği bir film veya İstanbul'u kendi evinde koleksiyonunu İstanbul'un koleksiyonunu yapmaya çalışan bir adamın hikayesi olan 11'e 10 kala veya Reha Erdem'in denizden baktığı İstanbul'un filmi olan Hayat Var gibi filmler de var şu anda aklıma gelmeyen Bir iki film daha var. Türk sinemasında İstanbul adı bir belgesel var. Bu daha önce pek gösterilmiş bir film değil. Necip Sarıcı'nın hazırladığı ve gerçekten daha önce hiç görmediğiniz filmlerden kesitleri içeren bir belgesel. Çok tatlı müziklerle orkestraların eşliğinde güzel anlatılmış bir İstanbul belgeseli. Karateciler İstanbul'da ha. var. Bir de evet belki yarı kült kategorisinden Karateciler İstanbul'da bahsede bahsedebiliriz. Cüneyt Arkın'ın Rumeli Hisarı'ndaki surlarda Japonlarla dövüştüğü harika bir film. Karateciler İstanbul'dayı da unutamaz. Ben özellikle gençlerin böyle kült filmlere Merak e, kült merakları olduğunu bildiğim için altını evet. çizmek istiyorum. Genç dinleyicilerimiz için. E, 1974 senesinden Victor Lam'ın yönettiği Karateciler İstanbul'da da. Bir film daha var ki e, tüm zamanların en güzel Türk filmi Bir Muhsin Bey. E, 1987'den sonra biliyorsunuz bu sene e, tekrar restore edildi. Ve Yavuz Turguz da hani itiraf etti ki ben... Çok iyi bir film yapmamışım asıl film buymuş dediği öyle bir renklerle tekrar yeni bir Muhsin Bey gördük. Bu filmi de bu yeni kopyasıyla ilk gösterimini perşembe yaptık. Bir gösterimi daha var pazar günü. Bunu zaten galiba başka bir durum. Evet onu da tekrar altını çizmek lazım. Hakikaten bu restorasyon sonrasında filmler bir başka oluyorlar. Evet. Yani Seyretmeye doyamıyorsunuz Doyamıyorsunuz. Şey. Ben her restore edilmiş kopya sonrasında ağlayarak izliyorum. Evet, Kendime öyle. hakim olamıyorum. Mesih Kalı Yârim'de de öyle oldu. Mesih Kalı de öyle oldu. Selvi Boylum Al yazmalında evet. aynı şekilde... Bereketli topraklar üzerine evet. aynı şekilde yıllarca o çamur gibi kopyaları izledikten sonra ve o halleriyle o filmlere aşık olduktan, olduktan sonra, sonra bu e, tertemiz pırıl pırıl hallerini hakikaten kaçırmıyorlar. Güzel diyorsunuz. Güzelmiş meğer sen <gülüyor> bu kadar güzelmiş. Evet. evet. Ee, onun dışında beş tane de kısa film projesi var. Evet onun ayrıntılarını aslında önümüzdeki günlerde paylaşacağım ama bu yine Yüzyıllık Aşk'ın bir tür uzantısı başka bir projesi bu. Ee, biz bu 10. yıl ve 100. yıl e, kutlamalarını birçok şey için vesile bildik aslında ve 5 e, kısa film siparişi verdik yönetmenlerden, e, genç yönetmenlerimizden. E, yönetmeni söyleyebilirim. Emre Akay, Belmin Söylemez, Erdem Tepegöz, Hakkı Kurtuluş Melik Saraçoğlu, Zeynep Dadak ve Merve Kayan. İkisi düet olmak üzere aslında toplam 7 isim var ama 5 yönetmen olarak geçiyor. Ve bu beş yönetmen de kendilerinin Türk sinemasıyla olan ilişkilerini konu alan aslında filmler hazırlıyorlar. Bunun da e, galasını Kasım başında yapmayı planlıyoruz. Evet, Büyük bir heyecan Merakla bekliyoruz Kasım'a Bir taraftan da bir dijital bellek oluşacak bu sergi etrafında evet. anladığım kadarıyla ee, O da çok önemli bir katkı hem araştırmacılar için hem meraklılar için Evet yani baktık bu malzemeler gerçekten çok zor bulunuyor Çok zor bir araya geliyor getiriliyor Durumların da çok parlak olduğu söylenemez aslında. Çünkü çoğu kişisel çabalarla bir şekilde kutularda muhafaza edilmeye çalışılmış malzeme. Onları o yüzden dijital platforma aktaralım ki ömrü daha uzun olsun ve de daha çok kişinin kullanımına açık olsun istedik. Dolayısıyla yüzyıllık aşkın bir mikro sitesi olacak, küçük bir berlek şeyi gibi sitesi gibi. Bunu da çok yakında sanırım hafta gibi şey, halka açacağız ve herkes inşallah oradan yararlanacak. Bu tüm bu serginin, bu sergi çünkü aynı zamanda bir araştırmaydı. Bu araştırmanın önemli bir sonucu. Biz de takip ederek buradan Sineville'de dinleyicilerimizle paylaşırız detayları. Bir taraftan da sergi kataloğu da yayınlandı zannediyorum. Evet, ee, yine hazır bütün bu görsel malzeme bir araya gelmişken ve bu konu, üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış. Yani dedik ki bu işe küçük de olsa bir el atalım. Çok büyük iddialar değil ama en azından var olan bütün verileri bir araya getirdik. Hem kültür istatistik kurumlarından topladığımız sayıları aktardık. Hem iş adamlarından tuttuğunda gazetecilerin anılarını tarayarak oradan sinema notlarını bir araya getirdik. Hem bu ses dergisinin kampanyalarına değindik. İşte Okuyucularıyla starlar nasıl bir araya gelmiş, nasıl buluşmuşlar, o nasıl bir aşkmış biraz ona anlat. Agah Özgüç örneğin 60'lı yıllar, Yeşilçam'ın altın yılları o dönemi bize anlattı. E, Fatih Özgüven'in çok harika bir önce seyirci e, makalesi var. E, her şeyden önce seyirciyim diyen. E, o zaten böyle daha soyut bir e, seyirci olma halini anlatıyor. E, onun yazısı var. Sevin Okya'yı festival seyircisinin anlattı bize. Ee, ve hem kendi deneyimini, kendi anılarını hem de genel olarak festival seyircisinin kozlarını. Ee, onun dışında Sezai Solelli'ye ayırdığımız bir yazı var. Dert Ortağım e, benim köşesi. E, 30 yıl, 40 yıl boyunca gerçekten sayısız e, mektuba cevap yazmış. Bir tür okuyucuya bir tür seyirci olmayı öğreten diyeceğim. Çünkü seyirci olmanın da aslında e, kuralları var. Bir adabı ee, var. Bir adabı var onu öğreten. Kimi zaman sinemayı sevdiren, işte Türk sinemasını eleştiren neden... ...yani böyle çok acayip gizli bir otorite ve aslında kimliğin, gerçek kimliğini de çok uzun yıllar sakladı. Sonra çıktı ortaya. Dolayısıyla Sezai Solelli, dert ortağım benim. Bu katalogda yer alan bir makale aynı zamanda. Bunun dışında Naim Dilmener'de Mardin'deki gençlik yıllarından bize nasıl... ...hasretle o bir imzalı fotoğraf için nasıl hasretle beklediğini, o bekleme günlerini... ...o imzalı fotoğrafların e, bu hayranlar için ne demek olduğunu e, anlattı. Yani aslında bir kat katalog bir tür bir seyirci kitabı gibi bir şey. Biz onu aramızda seyirci kitabı diyoruz. E, bunun haricinde de, bu yazılar haricinde de ciddi bir görsel malzemeyi de oraya aktardık ki... ...hani o kitabı alan... En azından bu konuyla ilgili e, bir yerden başlayabilsinler diye bir başucu kitabı olsun. Sırf seyirci dediği çünkü bahsettiğimiz aslında yığını, Hı -hı. sinema salonu, feneri, bileti, el ilanı bunlar sadece tabii seyirciyi değil öbür tarafı e, o ilişkiyi anlatan e, unsurlar. Bunların hepsini güzel bir şekilde o kitaba aktarmaya çalıştık. Umarım e, okuyanlar da en azından seyircinin şu yüzyıllık yolculuğuna dair e, ufak da olsa ipuçları yakalarlar. Evet ve ben mesela bu sergiyi gezen katalog okuyan bir şekilde e, bu malzemeden faydalanabilecek günümüzün sinemacıları, yapımcıları ve belki dağıtımcılarının da bu bilgilerden faydalanmasını ve belki yeni popüler yapımlardan birkaçı için şöyle devasa birer sinema feneri yapılsa Ne Muhteşem güzel olur. olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Ve şu anda hepimiz sanıyorum büyük bir hayranlıkla onu, onu coşarız diye düşünüyorum. Evet yani hani çok abuk subuk şekillerde e şekilde medyada basında ön plana çıkmaya çalışan pek çok film görüyoruz. Evet. Ama devasa bir sinema feneri bence hiç fena Harika fikir olur. değil. Tabii şu, o sinema feneri için sinema salonu, tek başına bir sinema salonu da lazım. Şimdiki komplekslerde o sinema fenerini nereye yapacağız? Yani düşünecek olursak tabii o da kalmadı. Yani çok daha hani zincirleme bir şey bu. Eskiden o kadar o küçük eski binaları bir tür yani bir Büyü şeyine çevirmek için aslında yapılmış o fenerler. Yani elektrikten önce de gerçekten fenerlerle aydınlatıldığı uh -huh. için sinema feneri deniyor. Şimdi bugün hani o üç katlık bir bina var mı ki örneğin kaplayalım onu ve içinde de sinema oynasın. Değil mi? O da acıklı bir durum o bir tarafta. O da acıklı bir durum bir <gülüyor> E, bu arada e, minik dinleyicilerimiz için de küçük dinleyicilerimiz için de hoş bir etkinlik var. Bu sergiye paralel olarak sinemanın büyüsü adında da e, bir e, eğitim programı e, hazırlanmış durumda. E, orada da e, genç dinleyicilerimiz bu 7-12 yaş grubuna yönelik e, bir program. Ve e, sinemanın geçmişine ve sinemanın hareketli görüntü prensibine dayalı mekanik doğasını e, keşfetmeye odaklanan e, evet. bir eğitim programı. Ben sinemayı kendim bizzat, sevdirmek amaçlı Evet sinemayı sevdirmek amaçlı Ben kendimi bizzat biliyorum bu tarz şeyler için Eğitim programları için İstanbul Modern'in şeyine gidiyorsunuz, web sitesine gidiyorsunuz İşte orada telefon numaraları var E-mailler var arayıp rezervasyon yaptırıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Çok yardımcılar bu konuda Mutlaka çocuğunuza bir yer buluyorlar Ve de hani ufaklıkların da Sinemanın arka planını evet. Öğrenmesi açısından bulunmaz bir fırsat Onu da buradan duyurmuş olalım Çok teşekkürler. Ben teşekkür ne ediyorum. Nereye götüren emeğinize, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Daha nice etkinliklerde İnşallah. sinema dolu <gülüyor> buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir müzik arasıyla devam edeceğiz. Ve James Carr'dan dinliyoruz. Forgetting You. As I prepare to lay down here alone Keep a wishing that you are here. I done you wrong, but now you are gone. What can I do now? Don't make me live the rest of my life forgetting you now. It's too bad. I didn't realize until gone. Just what it meant to have a love like you for my own. But now that you're gone, I know I can't go on. Kardan dinledik Forgetting You. Bu hafta vizyona yeni giren filmlerden Cold in July e, filminde kullanılan parçalardan biriydi. Temmuz Soğuğu adıyla bizde de vizyona giriyor. Evet bu hafta birazcık klasik formatımızın dışına çıktık. Açık Radyo 94.9 sinefil programındasınız. E, İstanbul Modern'de yeni açılan yüzyıllık aşk sergisi üzerine konuştuk Müge Turan'la. E, ama vizyona da giren 7 yeni film var. Arzu yanı sıra... Filmekimi programı açıklandı. Filmekimi 11 Ekim'de başlıyor. E yine çok dolu dolu bir programı var e ve de biletler de satışa çıkmak üzere. Onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum size. 7 filmimiz var. Dediğim gibi bu hafta haftanın ön plana çıkan filmi ise başka sinemayla birlikte vizyona giren Taifun Pierselim son filmi ben o değilim. Senaryosu yine Pirselimoğlu'na ait olan filmde başrollerde Ercan Kesal, Maryam Zari, Rıza Akın, Mehmet Avcı ve Nihat yer alıyorlar. Ercan Kesal'ın canlandırdığı Nihat karakteri bir hastanenin yemekhanesinde çalışan, tek başına yaşayan, orta yaşlı bir adam. Aynı yerde işe başlayan Ayşe adlı bir kadının kendisiyle ilgilenmesine şaşırsa da buna kayıtsız kalamıyor pek. Ve e, Ayşe'nin daveti üzerine evine gidiyor bir gün ve kendisini çok büyük bir sürpriz bekliyor aslında. Çünkü e, Ayşe'nin hapisteki kocasının fotoğrafını görüyor evde ve birebir kendisine benzediğini anlıyor bu adamın. E, böyle bir ikiz olma durumu, Dopelganger fikri üzerinden ilerleyen, e, başkasının yerine geçme, başka biri olma fikrini görüyorlar. E, sorguladığım, araştırdığı filmlerden biri Pirselimoğlu'nun. Pirselimoğlu'nun sinemasında gördüğümüz çok sık gördüğümüz temalardan biri bu ana izleklerden biri. Burada da böyle polisiye kıvamında bir öyküyü yine kara mizahi bir dille ele alıyor Pirselimoğlu. Senenin dikkate değer filmlerinden. Film İstanbul Film Festivali'nde en iyi film seçilmişti bu arada. Onun da altını çizelim. Senenin dikkat çeken yerli yapımlarından. Onun dışında bir diğer... E, ...dikkat çeken film bu hafta... ...yine başka sinemayla vizyona giren... ...Cold in July. Biraz önce bir müzik dinledik bu filmden. Temmuz Soğuğu adıyla... ...vizyona giriyor bizde. Jim Mickle'ın yönettiği bu filmde de... ...başrollerde Michael C. Hall... ...Sam Shepard... ...Nick D'Amici, Vanessa Shaw... ...Don Johnson gibi isimler var. İddialı bir kadrosu var. Bu da böyle yeni türde noir filmlerden... E, bir film. Ee, biraz polisiye biraz korku gerilim. Texas'ın küçük bir kasabasında Richard Dane e, bir gece evlerine giren bir hırsızı öldürmek zorunda kalıyor. Ee, bütün kasabalılar kendisini bir kahraman olarak nitelendirirken bir süre sonra aslında işlerin hiç de umduğu gibi olmadığını görüyor. Önce öldürdüğü adamın babası e, ortaya çıkıyor. Son derece tehditkar bir, bir biçimde. Bir süre sonra ise polislerin bu işi Soruşturmasını yapan polislerin bir takım çok önemli bilgileri kendisinden sakladıklarını ve bu işin altında başka işler olduğunu fark ediyor ve kendisini ve ailesini büyük bir tehdit altında buluyor. Cold in July Temmuz filmi de haftanın iddialı enteresan yapımlarından biri. Başroldeki Michael C. Hall'u da Dexter olarak tanıdığımızı da tekrar altını çizelim. Haftanın bir diğer aksiyon filmi ise The Equalizer adalet adıyla vizyona giriyor. Antoine Foucault'nun yönettiği bu filmde bir Denzel Washington filmi. Denzel Washington'ın başrolünde olduğu film 80'lerin aynı adlı kült televizyon dizisinin sinema uyarlaması. Burada Washington'ın canlandırdığı Robert McCall eski bir komando. Ama artık son derece sakin bir hayat, kendi halinde bir hayat sürüyor ama etrafında gördüğü Adaletsizliklere bir anlamda e, şey dayanamıyor e, ve özellikle yardıma muhtaç olduğunu düşündüğü bir genç kadına yardım etmek üzere yeniden adaletin bekçisi olarak e, şiddete ve aksiyona başvurduğunu görüyoruz. E, Denzel Washington'ın e, bir e, aksiyon yıldızı olarak biraz geçkinci bir aksiyon yıldızı olarak karşımıza çıktığı bir film Adalet Equalizer haftanın yeni filmlerinden. Bir de korku filmi var bu hafta. O da Türkiye'den Haftanın Cinli Filmi diyebiliriz. Cin. Bu da Alper Mesci'nin yeni filmi Musallat ve Musallat 2 filmleriyle oldukça hatırı sayılır bir gişe başarısı elde etmişti. Malum bunu sinemafilde sık sık konuşuyoruz. Türkiye'de cinli filmler seviliyor. Bu da haftanın cinli korku filmi Sincin vizyonda. Bu hafta iki tane de adında aşk geçen film var. Bunlardan ilki The Hundred Foot Journey, aşk tarifi adıyla vizyona giriyor. Lasse Hustrum yönettiği bu filmde de başrollerde Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Amit Shah gibi isimler var. Adı yalnız sizi çok fazla şaşırt, yani kafanızı karıştırmasın. Hani aşkla ilgili bir film olmaktan ziyade yemek kültürleri ve yemek kültürlerinin insanları. Uzaklaştırmasından ziyade yakınlaştırabileceğine dair bir tasavvur üzerine bir film. Ee, Hasan Kadam ve ailesinin hikayesi Hindistan'dan kaçmak zorunda kalmışlar etnik şiddet sonrasında. Önce Londra'ya göçmen olarak gidiyorlar sığınmacı olarak. Daha sonra ise kendilerini Avrupa yollarında buluyorlar. Uygun bir lokanta açacakları lokasyon ararken Güney Fransa'da. Araçlarının freni patlıyor ve sonrasında olaylar birbirini tetikliyor. Çünkü e, ailenin babasının on purini canlandırdığı e, babanın uygun bulduğu yer bir Michelin starlı son derece lüks bir Fransız restoranının karşısında küçük bir köyde. E, ve bu e, lüks restoranın işletmecisi Madame Mallory'yi Helen Mirren canlandırıyor. Ortaya tatlı bir rekabet çıkıyor. Bir taraftan da Hasan'ın kendini bir şef olarak yetiştirmesi e, ve dünyaya açılmasının hikayesini görüyoruz. Yemek Kültürleri üzerine bir film. Özellikle tecrübeli iki oyuncusu Om Puri ve Helen Mirren'in performanslarıyla ön plana çıktığının altını çizelim. Haftanın diğer romantik filmi ise e, Aşka Dair. O da e, bu hafta vizyona giren bir diğer e, film film. Ee, onda ise kendini sevdiği kıza beğendirmek için olmadığı gibi gözüken Onun online profiline bakıp ona göre kendini ortaya koyan bir genç adamın hikayesi anlatılıyor Çocuklara yönelik tek film ise bu hafta bir animasyon Kutu cüceleri The Box Trolls yaratıklar aramızda ee, Bu da Koralin ve Gizli Dünya ve Paranorman filmlerinin yaratıcı ekibinin elinden çıkma Son derece hoş bir film Graham Annabelle Antoni Stachki'yi yönetmişler Kutu cücelerinin hikayesini izlemek için bu hafta sonu küçük dinleyicilerimiz sinema salonlarına gidebilirler. Dediğim gibi bir taraftan da film ekimi başlıyor. 11-17 Ekim tarihleri arasında program açıklandı. Senenin iddialı yapımlarından oluşan yine çok iddialı bir program var karşımızda. E, Kanda büyük ödül alan filmler... E, Öncesinde daha sonra Venedik'te Berlin'de gösterilen filmler oldukça iddialı bir program var. Genç dinleyicilerimize özellikle tavsiye edebiliyoruz. Çünkü bir bilet aldıklarında bir bilet alma daha imkanları olabiliyor bir takım özel promosyonlarla. Hafta içi gündüz seansları yine 6 lira. Dolayısıyla senin en iyi filmlerini izlemek için bulunmaz bir fırsat film ekimi de başlıyor. 11-17 Ekim tarihleri arasında. Bu sene 6 şehirde dolaşacak. Onun da altını çizelim hemen. Böylece bir e, sinefinin daha sonuna geldik. E, Teknik Masada Feryali ve bu haftaki program destekçimiz Şule Arslan Anadolu'ya çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. <gülüyor> Sinefil Hazırlayan ve sunanlar, Melis Behlil ve Yeşimburu Seven